Selamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu <gülüyor> e, Elektrik gitti bu sahabemin söylediği gibi yani isabet oldu söylediği Subhanallah tabi ben de son cümlelerdeydim aslında ancak ben burada kaydı tamamladım yani e, kaydı tamamladım dersi bitirdim yani kendimce İnşallah linke atarım. Zaten son sözlerdi onlar ancak e, yine yani konuşulmasını istediğiniz e, bir şeyler varsa buyurun. Yani biraz bunlara da değiniriz inşallah. Evet. Buyurun. Tabii ki buyurun. <Gülüyor> he cami görevlisi kardeş yani bidatlar karşısında nasıl davranayım ha? Doğrudur benim sizin gibi yine camide görevli siz mezinsiniz az önce öyle yazdınız. Benim bir imam kardeşim var o da çok sıkıntı çekiyor. Ee, Tabi Allah Alem sizin yaptığınız işi <gülüyor> yani yapmak zor bir şey yani Hep yapamayız yani Allah Allahım ben yapamam. He sen e, yaz sorusu olan yazsın da inşallah biz gücümüz rispetinde cevap veririz. Tabi e, şuna dikkat edin arkadaşlar yani özellikle bu din görevlisi e, her din görevlisi kardeşler şuna dikkat etsinler. Mesela, mescitlerin kiminde, yani camilerin kiminde bidatler var, kiminde de bağlı bulundukları mezhebin iştihatları var. Yani, mesela az önce örneğini verdiğim, dedim ya, şafii camilerde şunu görmek mümkündür. İşte, ne bileyim, işte biliyorsunuz ezan okunuyor, ezandan sonra sesli bir şekilde bu birçok mescitte yapıyor da sesli bir şekilde salatü selam getiriliyor sesli bir şekilde e ezan duası okunuyor bir de dedim imam imam şeye çıktığı zaman imam e yani Kamet geldikten sonra yine aynı şekilde salatü selam getiriyor sonra ezan duasını okuyor ondan sonra iftidad tekbirini alıyor dolayısıyla mesela açıkça bir olan yani herhangi bir e, mezhebe dayanmayan ya da herhangi bir e, imamın sözü olmayan hani bazı bilatlar biliyorsunuz şöyledir yani iştihatta yapılan yanılgılar var ancak içtihadi bile olmayan şeyleri yapmaktan sakının bu konuda kimse size bir şey diyemez yani sırf efendime söyleyeyim adet olduğu için sırf alışılageldiği için hatta bazı tarikatların uygulamaları bu e, mescitlerde Hakim olmuş durumda. Ha, bundan sakının. Ancak örnek verelim. Mesela e, biliyorsunuz ki e, işte Hanefi mezhebinde İmam bu Hanife ya da Efendime söyleyeyim onun talebeleri herhangi bir iştihadı varsa bu konuda inşallah mazur olabilirsiniz. Yani e, en azından böyle bir ayıklama yoluna gidin. Tabii ki tercih edilen şey sünnetin ikame edilmesidir. Ancak bunu yaparken de e, size karşı duyulacak yani din konusundaki hassasiyetiniz ve gayretli oluşunuz da ön plana çıksın ki en azından insanlar sizden din alma konusunda sizi muteber kabul etsinler. Bu çok önemli. Mesela biz müezzinlerden de çekiyoruz. Allah'a hamdolsun. Yani sizi böyle görmek güzel elhamdülillah. Ee, mesela bir müezzine şunu yapma bir daha demektense şunu yap söylemek daha güzel yani biz bunu bir usul olarak dikkat ediyoruz. Mesela diyoruz ki e, Bilal radıyallahu anh ilk müezzindir değil mi? Evet diyor bunu bunu teyit ediyor. Peki e, sizce Bilal radıyallahu anh müezzinliği nasıl yapıyordu diye sorduğunuz zaman? Birçok konuda kendine reddiye verecektir. Birçok konuda kendine reddiye verecektir. Yani bugünkü müezzin bakıyorsun ki cemaattan nasibini almıyor. Ey en arka tarafta giriş kapısının orada sağ tarafta hemen girişte sağda işte bir makam oluşturmuşlar kendilerine. Oradan namazı kırıyor. Yani biraz yüksekçe bir makam ondan sonra cemaattan ayrı Oradan nasibini almıyor cemaattan bir. İkincisi mesela onun görevi sadece ezan okumak ve kamet getirmekken bunun üzerine maalesef işte şeyden sonraki namazdan sonraki tesbihatler olsun ve benzeri bir takım bidatler yapılıyor. Halka doğru olanını anlatmak, maruf olanı ifade etmek en doğru olanıdır. Tabi bunu görevli olduğunuz zaman zorluğunun farkındayız ancak e, ayette diyor ki اِتَّقُ e, اللّٰهَ Allah'tan gücünüz yettiği nisbette korkun. Yani herkes gücü yettiği nisbette gücü yettiği nisbette e, doğru olana, hak olana asıl menhece çağırmaya gayret edecek. E, şimdi Mesela ben demin dedim ya bir kardeşim var o da imam. <gülüyor> Bazen elhamdülillah önceden yapıyordu bunu. Mesela yanıma geliyor buraya falan. Bakıyorum böyle namazda böyle tam hala şey e, kompleksiyle kıldırıyor. Yani imam kompleksiyle namaz kılıyor. Bakıyorum böyle bazı şeyleri yapmıyor. Sünnet olan mesela raf yedeğin gibi. Ona diyorum ki niçin yapmıyorsun yani? Ya da namazda parmağını, teşe, teşebbüt parmağını niçin kaldırmıyorsun diyorum. Abi diyor, artık öyle içimize işlemiş gidiyor diyor yani, e, bunlara böyle, Hanefi'ye göre namaz kıldıra kıldıra diyor, böyle alıştım. Dedim ki yanlış yapıyorsun. Sen orada hadi e, gücün yetmediği için bazı şeyleri yapamıyorsan da en azından sünnetleri evinde kılıyorsun, Veyahut oranın dışında namaz kıldığın zaman sen sünnete uyman gerekir. Gerçekten bunu ona 3-4 sene önce söyledim yani. Söyledim ve gerçekten o da böyle yaptı elhamdülillah. Oraya girdiği zaman hani gücün nispetinde sünnete uyuyor yine mescitte veya insanları buna çağırıyor elhamdülillah. Ancak onun dışında mesela ona dedim ki insanlara şunu telkin et. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazı sünnetleri evinde kılıyordu. Dolayısıyla farz namazı mescitte kılmanın nasıl ki 25 bir rivayette 27 derece daha faziletliyse sünneti de evde kılmak aynı şekilde 25 veya 27 derece daha faziletlidir ve buna teşvik et. İnsanlar senden bu konuda emin olsunlar. Onlar sünnetten sonra tesbih yapar. Sen farzdan sonra yapılması gerektiğini ifade et. Ya da bu konuda sana uymazlarsa sen yine bunu orada yap. Yani bunlar çok en azından yani çünkü ve validem diyor. Demin bir hadis okuduk. Fetûbel-gurabe, ellezîne yuslihûne mâ efseden-nâsu min ba'di min sünneti. O gariplere müjdeler olsun onlar ki insanların benim sünnetimden öldürdükleri şeyi tekrar ihya ederler, ey yaparlar, düzeltirler. O yüzden kardeş inşallah sizde Allah azza ve celle yardımcınız olsun. İnşallah bu konuda sünnetten Aişe validemiz sünnetinden, vahiyinden insanlara ne verirseniz mutlaka bunun karşılığını görürsünüz. He, sizden de kardeş. Ben şey yazınızı okuyordum bu halveti tarikatı falan. <gülüyor> Vallahi artık nicesini duyuyoruz. Ben halveti Şimdi duyuyorum. Artık bu da e, bunlar da halvete mi çok giriyorlar? Ne yapıyorlar? Nereden almışlar bu ismi? Subhanallah. Biz diyoruz ki sünnet Nuh'un gemisi gibidir. İmam Malik rahimahullah'ın dediği gibi. Ona bin ve kurtul. Evet, diğer kardeşin soru. Ben sorusunu görmedim. E, sorabilirsiniz. Eğer Acizane Söyleyecek bir sözümüz varsa cevap veririz inşallah Allah-u Ekber ee, Perşembe akşamı 33 kere topluca kelime-i tevhid çekiliyor Evet bu bid'atları görebiliyoruz Biz mescitlerde maalesef Ancak e, Bu bid'attır yani Kelime-i Tevhid'in kendisi demin dedik ki aslı itibariyle meşrudur ve ibadettir. Ancak keyfiyeti şu an sorduğunuz şekliyle keyfiyeti anlamında keyfiyeti olarak ey uygulama şekli bir daattır. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu başka derslerde de anlattık. Eyvallah Adil Kardeş Allah'a emanet olun. İnanın ki bu görüntülerle uğraşıyordum. Bu elektrik kesildiği anda bile bunu nasıl yaparım diye uğraştım ama inşallah yapacağız. <gülüyor> Dua edin inşallah olur yani. Allah'a emanet olun. He, bu durumda camiyi terk etme gücünüz varsa tabii ki terk edin. Ancak camiyi terk etme gücünüz yoksa bunların içinde oturduğunuz zaman bile bunlara katılmayın. Yani yapmayın hiçbir şey yapmayın. Ondan sonra bunu sorun deyin ki ne? Yani ben bunun delilini bilmek istiyorum. Şuna dikkat edin, biz bunu Allah-u bir önceki derste de anlattık. Dedik ki, ibadetler ikiye ayrılır. Yani mesela mutlak olan ibadetler ve mukayyet olan ibadetler. Örnek verelim, zikir sorduğunuz için söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, mesela diyor ki, eee, Sabah ve akşam üçer defa radítu billahi Rabban ve bilislami dinen ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyyem. Ya da yedi defa hasbi Allah la ilahe illahu aleyhi tevekkaltu ve huve rabbul arçul azim. Ya da e, yüz defa subhanallahi ve bihamdihi ya da yüz defa estagfirullaha ve etubu ileyh gibi aysat ve selam bunları söylüyor. Hatta bunlardan bir tanesi için diyor ki, Estağfirullaha ve etubu ileyh. Allah'u alem bu subhanallah ve bihamdihi subhanallahul azim. Evet bu olacak. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dilde hafif, dilde hafif, terazide de ağırdır. Mizanda ağırdır. Bundan daha fazlasını getirmedikçe hiç kimse daha güzel bir amel getiremez diyor. Yani terazide daha ağır basacak bir şey getiremez diyor. İşte ilim ehlimiz diyor ki hem ve vesselam diyor günde yüz defa sabah yüz defa, akşam yüz defa hem de diyor daha fazlasını getiren nasıl olacak bu? İşte bu sebeple ibadetleri mutlak ve mukayyet olarak ikiye ayırdılar namazın mutlak ve mukayyet olanı orucun mutlak ve mukayyet olanı zikrin mutlak ve mukayyet olanı ne demektir mutlak ve mukayyet? mukayyet sayısı belli olan ee, sayısı belli olan mukayyet dikkat ediniz Aleyhisselatü Vesselam diyor yüz defa sabah yüz akşam yüz e ben yüzden daha fazla söylemek istiyorum o zaman ilim elimiz diyor ki yüze kadar uyarsın sayarak ey sayıp ecrini Allah'tan umarsın sonra da sen söylemek istiyorsan çünkü zikir meşrudur artık saymaksızın saymak mı dilediğin kadar söyle ya da sabah 3 defa raditü billahi rabben ve bil islami ve bi sallallahu aleyhi ve sellem nebiye sabah ve akşam gerçekten bu Allah azze ve celle'nin razı olduğu bir kelimedir ve sünnettir bunu üçer defa söylemek ancak sen daha fazla söylemek istersen saymaksızın istediğin kadar söylersin aynı şunun gibi sizin söylendiğiniz 33 kere e, tevhid çekiliyor mesela mesela namazdan sonra ne var farz namazdan sonra 33 subhanallah 33 elhamdülillah 33 allahu ekber. Bir kimse bunu 32 veya 34 yapamaz. 333 de yapamaz. Niçin? Çünkü bu mutlak olan bir e, mukayyet olan bir zikirdir. Sayısı belirlenmiştir, yeri belirlenmiştir. Ama subhanallah söylemeyin manasına gelir mi bu? Ya da elhamdülillah allahu ekber? Hayır. Namazını bitirirsin ondan sonra dilin Allah'ı zikretmekle ıslak kalsın. Ey, sen bunu zikretmeyi devam et. Söylemeye devam et. Yani yürürken söyle, yatarken söyle, otururken söyle. Ne zaman söylersen, zikredersen. Subhanallah ya da elhamdülillah ya da subhanallah elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allah'u akbar gibi. Niye? Çünkü mukayyet olanda mukayyede bağlı kalmak gerekir. Resulü ve Vesselam'ın sünnetine muhalefet etmemek gerekir. Aynı Oruçtaki gibi mesela mutlak olan oruç bir de mukayyet olan oruç. Mukayyet olan nedir? Ramazan ayında tuttuğumuz oruç mukayyettir. Ey bir ay tuttuğumuz oruçtur. Mukayyettir bu. Yani Ramazan orucu niyetiyle üç ay oruç tutamayız. Ya da mukayyet olan oruçlardan birisi mesela aşure günü bir gün öncesi ve sonrası tutulan oruçtur. Bu mukayyettir. Yine hicri ayların on üç, on dört ve on beşinde tutulan oruç. Bu mukayyettir. Yine efendime söyleyeyim. E, efendime söyleyeyim ne kaldı? Pazartesi ve perşembe günleri yapılan oruç ey mukayyettir. Yani ayet-i kerim tarafından belirlenmiş olan. Bir de mutlak olan oruçlar var. Mutlak olan ne? Mesela mesela ifade ediliyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Recep ayında öyle yerdi ki hiç oruç tutmayacak sanırdık. Şaban'da da öylesine tutardı ki hiç yemeyecek sanırdık. Buradan anlaşılan nedir? Şaban'ın Vesselam, Şaban ayını yoğun bir şekilde oruç tuttu. Yani hiç kimse çıkıp diyemez ki Şaban'da 10 gün oruç tutmak sünnettir. 3 gün oruç tutmak sünnettir. Başı ortası sonu tutmak hiç kimse böyle bir sayı koyamaz, ölçü koyamaz. Niye? Çünkü buradan anlaşılan bu ayda tutmak için gayretli ol. Ama üç gün, ama on gün, ama on beş gün, ama bunun sayısı yok. Ey mutlak olan bir oruçtur. Aynı Aleyhi ve Vesselam'in eşi diyor ki, Resulü Aleyhisselatü Vesselam için, Muharrem'de tuttuğu kadar başka bir günde oruç tuttuğunu görmedim. Demek ki Resulü Muharrem ayında çokça oruç tutardı. Dolayısıyla bunu herhangi bir şeyle kayıtlamak mümkün değildir. İşte zikirler de, böyledir yani biz de mesela siz meazinsiniz ancak biz de bu cemaatlerin içerisinde bulunuyoruz mesela fecir namazında veya akşam namazında ya da başka namazlarda birçok bidatleri oluyor biz o zaman kendi zikrimizi zaten kendimiz yapıyoruz yani biz müezzinin efendim şeyini de beklemiyoruz komutunu beklemiyoruz o sebeple zikrimizi yaptığımız zaman çıkıp gidiyoruz yani bittiği zaman En iyisini bilen Allah'tır. Allah Azze ve Celle yardımcınız olsun. Evet kardeş soru, sorulacak mı? He buyurun siz de sorun sorunuzu. hala yanık duruyor da. Tamam siz buyurun sorun. Valla bu soruyu e, sordunuz. Allah alem demin Abdullah hocam da konuşurken zannediyorum onun dersinde Musa abi bir link attı bununla ilgili. Öyle zannediyorum. Evet. Şimdi bunların sistemi farklı. Yani bunların sistemi farklı derken yani diğer bankalar açıkça faiz olarak bunu senden alıyorlar. Yani ee, e, yani faiz olarak diğer bankalar faiz olarak sizden alıyorlar veya size veriyorlar. Yani bizzat e, parayı işletme şekilleri yani temelleri faiz üzerine kurulu. Ancak bahsettiğiniz <gülüyor> bu tür bankalar <gülüyor> bu tür bankalar e, onların Sisteminin faiz olmadığını söylüyorlar. Sisteminin faiz olmadığını söylüyorlar. Yani onlar sizin paranızı alıp bir takım yatırımlar yapıyorlar. Ey sizin bu paranızla ev alıyorlar veya satıyorlar. Alıyorlar satıyorlar. Böyle sizin de payınıza bir kar düşüyor. Ve bu kardan ötürü e, bu karı da kendi e, üyelerinin ya da müşterilerinin e, kar payı oranında onlara taksim ediyorlar. Yani ne kar edilmiş sizin oradaki paranız işte e, toplam bütçenin işte efendime söyleyeyim binde biri işte o binde biri binde bire kendilerinin masraflarını düşerek masraflarını düşerek size bir pay veriyorlar. Ey işte evrak ücreti yok memur çalıştırıyorlar veya kurumları var yani bu işin Ticaretinden hem para kazanıyorlar hem de size kazandırıyorlar bu sistemi ben böyle biliyorum yalnız doğrusu ben kendim çok içli dışlı değilim yani bunlarla çok da e, hayır ben helal oluyor ben demedim daha ben devam ediyorum inşallah ancak allah Alem Abdullah Hoca bu konuyu Abdullah Yolcu Hocamız bu konuyu araştırmış olacak ki bununla ilgili Allah alem helal olduğunu söylüyor. Bilmiyorum Musa abi şu an işitiyor mu? Ee, ha ben demiyorum onlar faizle işletiyorlar. Çünkü bunlara cevaz verenler var biliyorum. Ancak ben kendim, e, demin derste de işledik, şüpheli durumlarda, ben elimden geldiği kadar bunlara ben, bunlarda ben para tutmuyorum. Yani ben kendim acizane Heh, ben de aynı şekilde doğru söylüyorum yani caiz olduğunu biliyorum yani cevaz veriyorlar. Ve bunun kar payı yani yalnız benim güvensizliğim nerededir? Onu da söyleyeyim. Benim güvensizliğim yani bu işi hassasiyetiyle alakalı. Hassasiyetiyle alakalı ben uzak duruyorum. Onu söyleyeyim. Yani hani bu adamlar gerçekten meşru olan yatırımlar mı yapıyorlar yoksa sistemin kendisinde sorun yok anladınız mı yani sistemin kendisinde ben şu an bir kurum oluşturuyorum ve bu kuruma sizi davet ediyorum diyorum ki gelin diyorum verin bana paranızı ben bu parayı işleteceğim işte emlakta sanayide gayrimenkulde vesaire vesaire vesaire ben bu paranızı işleteyim bundan ortaya çıkacak olan kardan kendi kurumumun giderlerini de sizden karşılayarak ki siz benim karıma da zararıma da ortaksınız. Bunu da ifade ederek bu sistemin kendisinde bir şey yok. <gülüyor> ha şimdi hiç zarar olmam olmaması bizi ilgilendirmiyor. Yani şu manada onlar anlaşmalarda zarar var. Zararı ifade ediyorlar. Anlaşmada zarar var mesela. Hatırlarsanız Türkiye'de Türkiye'de siz şu an bankalar sağlam duruyor. Bankalar. Ama e, Türkiye'de bazı firmalar bu sistemle çalıştı ve battılar. Biliyorsunuz değil mi bunları? Bazı firmalar bu sistemle çalıştı. Bunlar da muhafazakar kesimdi ve bunlar battılar. Yani bunlar da aynı şekilde e, zaten zararı yani e, zararı anlaşma içerisinde zarardan bahsediyorlar. Ancak çünkü kar payı. Kar, karın payı varsa zararın da payı vardır. Yani size mutlaka yansıyacak bir şey vardır. E, ancak ben dediğim gibi yani sistemin kendisi e, meşru ölçülerle baktığınız zaman evet meşru ölçüler içerisindedir. Ama ben kendim şüpheli gördüğüm şeylerden ben bir kere hiçbir bankada para tutmuyorum. O ayrı yani mesela e, tabiri caizse ben şu an şirket işletiyorum arkadaşlar. Benim şirketim var. Ama öyle bir şirketim ki de çekim var ne bankada param var, Allah yardım ediyor ve bir şekilde ben işimi yapıyorum, yani Allah'tan yardım dileyerek, e, müşteri çekleriyle bir şekilde işlerimi yürütüyorum. Ya da efendime söyleyeyim, e, Allah razı olsun, ya da e, nasıl diyeyim, böyle bankayı bir postane gibi kullanmaya çalışıyoruz. Yani işte para göndereceğiz veya para alacağız. Anlıyor musunuz? Yani yoksa oralarda, ben para tutmuyorum ya da böyle yerlerden alışveriş yapmıyorum. Efendim, e, bunlar da biliyorsunuz. E, ev alımında mesela diyelim ki diğer bankalar kredi veriyor, verdiği paradan ötürü sizden faiz alıyor. Ancak bu söylediğiniz finanslar ise, kurumlar ise, sizde, siz mesela bir ev almak istiyorsunuz, size diyor ki hangi ev almak istiyorsun? Şu ev almak istiyorum. Tamam diyorlar, biz bu evi alalım sana satalım, alalım. Sana satalım. O evi alıyorlar. Üzerine kar koyup sana satıyorlar. Dolayısıyla bütün tedbirlerini de alıyorlar. Ey ev zaten sizin adınızda değil yani onların Hayır emin evim değil sadece. Bunu şeyler de bizzat yapıyor. Yani şu anki mevcut e, finans kurumları da yapıyor bunu. Ama hassas bir konu. Allah Resulü ve Selam diyor ya cihadı terk edip öküzün kuyruğuna takıldığınız zaman ey yani cihadı terk edip artık e, dünya ile ticaretle uğraştığınız zaman ve iğne ile alışveriş yaptığınız zaman sizin haliniz nice olur. Diyorlar ki iğne nedir yani iğne ey peşin olan bir malın vadeli alımında fiyatının değişmesidir iğne ile alışveriş. Dolayısıyla ne kadar olsa ben Kendim tedirginim, rahatsızım. Ha, Allah Azze ve Celle yardım ederse Allah Azze ve Celle sizi rızıklandırır. Ev sahibi de olursunuz bir şekilde. Ee, ben kendim, yok ben böyle bir şey söylemiyorum. Bakın tekrar edeyim. Ben tekrar edeyim. Bu hesaplamalarda acaba sizin kadar hassaslar mı? Yani gerçekten kar payı mı? Gerçekten alırken ve verirken mağdur etmiyorlar mı? Bunlar benim... Kırmızı çizgilerim. Ben madem dediniz sizin fikriniz önemli. Ben o yüzden cevap veriyorum. Yoksa kısaca dedim ki Abdullah Hoca bakın böyle söylüyor. Ee, mesela bugün borsa için de böyledir biliyorsunuz. Mesela e, Seleften birçok ilim elimiz caiz olduğunu söylüyor. Helal olduğunu söylüyor. Ancak bu Türkiye'deki borsa değil. Anlıyorsunuz değil mi? Yani o da bir kar payıdır. Ancak bu Türkiye'deki borsa değil yani adamın helali yok, haramı yok, her şeyin içerisine giriyor. Dolayısıyla, heh, ben böyle bir zeminin içerisine, Allah da biliyor, girmiyorum, girmediğim için de ve çevremden gelen birçok arkadaş da mesela diyor ki, ben şöyle ev alacağım, ne diyorsun, caiz mi? Diyorum ki, alma. E, benim param şu kadar diyor. Allah'tan yardım dile diyorum, çalış diyorum, Allah rezzaktır diyorum. Bir şekilde borç bul diyorum. Ve gerçekten, bu nasihatı dinleyenler bu işe gidip sarılanlardan daha çok e, kar ettiklerini görüyoruz yani elhamdülillah. Çünkü Allah Azza ve celle ayette buyuruyor ki من يتق الله يخرج له مخرج يخرج diyor ki ne kim Allah'tan korkarsa Allah ona mutlaka bir çıkış yolu gösterir. Bir kapı açar yani bu böyledir. Dolayısıyla bu kaideyi dikkate almak ve şüphelis şeylerden sakınmak inşallah en uygun davranış olur. Yalnız bu benim acizane kendi görüşüm. Bunu yapanları hiçbir şeyle itham etmiyorum yani harama düşmekle niye? Çünkü gerçekten Türkiye'de özellikle şey olan böyle popüler olan bir takım muteber de kabul edilen bazı hocalar var mesela işte gerek e, ev konusunda verdikleri fetvalar var veya bu finans kurumlarıyla ilgili verdikleri fetvalar var. Dolayısıyla onların sözünü de e, ben bakıyorum muteber buluyorum. Yani şu manada getirdikleri delilleri muteber buluyorum. Ancak benim kalbim mutmain olmuyor. Ben kendim macizane e, uzak duruyorum. Ev konusunda derken hani onlar biliyorsunuz kimisi işte ev alma konusunda diyorlar ki kredi Evi istisna tutuyorlar diyorlar ki ev için kredi alınır falan diyorlar. Tabi bu bu değil benim itibar ettiğim. Finans kurumlarının çalışma sistemi ile alakalı yani e, yoksa ben bu sözü doğru bulmuyorum. He, onlar diyorlar ki, onlar diyorlar ki kişi diyorlar kredi çekip koltuğunu, televizyonunu yenilemek için efendime söyleyeyim seramiğini yaptırmak için bilmem ne kredi çekemez diyorlar. Ancak diyorlar. Bu kişi eve ihtiyacı var. Ev diyorlar temel bir ihtiyaçtır. Temel ihtiyaçlar için kredi almak caizdir diyen hocalar var. Hayrettin Karaman bunlardan biridir. Ee, Allah selamet versin. Ali Rıza Demircan Hoca bunlardan birisidir. Evet ancak diyorlar bu kişi önce borç arayacak. Borç bulamazsa, parasını bir araya getiremezse, neyse artık çok mecbur kaldıysa diyorlar, Ha, i̇şte diyorlar ki fıkıhta kaide sosyal alan daraldığı zaman fıkıh genişler o zaman gider bunlardan kredi alır ve ev alır böylelikle böylelikle bu kişi işte mecbur kaldığı için yani böyle bir ruhsata falan sarılmış olur diyorlar dediğim gibi yine de biz buna itibar etmiyoruz bu doğru bir fetva değildir Allah'ın doğrusunu bilir. Evet arkadaşlar. Allah alem e, meram anlaşıldı. Evet ben de mikrofonu bırakayım inşallah. Allah razı olsun. Ben tekrar dediğim gibi finans kurumlarının e, e, yani asli yapısı yani ortaya koydukları ilkeleri, prensipleri şeriata uygun. Ancak çalışma sistemleri yani ben, sen yapmıyoruz. Yani işte Abdullah hocanın kendisi değil yapan ya da böyle hani bizim anlayışımıza sahip insanlar bunu işletmediği için ben kendim acizane uzak durmaya çalışıyorum. Allah en doğrusunu bilir. Ve hadihi vallahu a'lem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhaneke allahumma bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa and. Astaghfiruka ve etubu ileyk. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. That's how I thought I could do it. <gülüyor> Selamünaleyküm ve Rahmatullahi barakatun. La habla la billah. Kardeş, ben sizin durumunuzu biliyorum zaten ee, ifade etmiştiniz daha önce. Ee, ancak böyle bir yani sizin gibi düşünmeyenlerin içerisinde olmanız. Onlar açısından bir nimet olduğu gibi sizin açınızdan da bir nimettir. Yani bu manasıyla. Mesela bizim bazı arkadaşlarımız var şu an. Ben kendim böyleyim. Mesela şu an benim derslerimde, benim derslerimde değişik cemaatlerden insanlar düzenli olarak derslerime geliyorlar. Ve elhamdülillah bu derslerin sonunda zaten şu an selefi anlayışa sahipler. Elhamdülillah. Mesela adam Hizbullah'la oturup kalkıyor. Örnek verelim. E ama bizim biz diyoruz ki kendimize çağırmadığımız için kendimize çağırmadığımız için öyle bir cemaat iddiasında olmadığımız için rahat bir şekilde bu insanlar geliyorlar. Biz diyoruz ki ne? siz bizden ilim öğrenin. Ya da ortaya koyduğumuz değerler bunlar. Kur'an ve sünnete çağırıyoruz. Artık gerisi siz ne yaparsanız, ne yaparsanız diyoruz, serbestsiniz. Yani şu manada, bizimle oturup kalkın, haydi şöyle, şöyle bir yapı içerisine girelim, A cemaatiyiz, B cemaatiyiz, hiçbir şey söylemiyorum. Diyorum ki de sadece buradan din alın. Ve bu insanların bunu öğrenip hala o insanlarla oturup kalkmasının şöyle faydasını görüyoruz. Daha sonra o taraftan içimize katılanlar daha fazla olduğu gibi, bu arkadaşlar bizden öğrendikleri, öğrendiklerini o cemaatın içerisinde ihya etmeye başlıyorlar. Anlıyor musunuz? Benim ulaşamadığım yerlere bunlar ulaşıyorlar. Bunlar gidiyorlar orada anlatıyorlar veya orada uyguluyorlar. Yani güzel sonuçlar alıyoruz. Hatta özellikle benim şu an öğretmen arkadaşlarım var. Bu öğretmen arkadaşlarımız muhtelif bazı cemaatler çocuklarını buna teslim etmişler yani kendileri diyorlar ki, bizim şöyle bir programımız var hocam diyorlar, yani bunu uygular mısınız? Öğretmen bu arkadaş. İstişare ediyoruz. Ve gidiyor bu arkadaşımız. Bu çocukları belli zamanlarda, işte efendime söyleyeyim, ancak onların programı da olsa, hatalı olanı vermiyor, bunu süzgeçten geçirerek doğru bir şekilde ey onları gerçekten selef anlayışına uygun bir biçimde yetiştiriyor. Yani Dolayısıyla siz de orada bulunduğunuz sürece o çocuklara asl olanı, doğru olanı eğer verirseniz Allah'ın izniyle bu sizin için bir nimettir. Evet, doğrudur. İnşallah e, yani bu anlamda bunu biz, biz bunda hayır görürüz. E, siz elinizden geldiği kadar. Bunları asl olana yani hakiki Allah Azza Ve Celle'nin Kur'an'da bahsettiği menhece davet etmek için siz gayret gösterin. Ondan sonra e, Allah'a tevekkül edin. Yani he, artık siz bilirsiniz yani biz bu acizane bakış açımızı ifade ettik. Bakış açımızı ifade ettik. Yani çünkü ayette diyor ki kul hadihi sabiil adu ila Allah ala basireten ana ve men ittabani ve subhanallahi ve subhanallahi ve ma ana minal mushrikin yani diyor ki Yusuf suresi 106. ayet olması gerekir Allahu alem diyor ki kul hadihi sabili ed'u ila ala de ki işte bu benim yolumdur ben Allah'a ap açık bir basiret üzerine davet ederim ap açık Gizlimiz, saklımız yok. Beyan, apaçık bir beyan üzere davet ederim. Ben ve bana uyanlar böyle davet ederiz. Ve Allah'ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim. Aynı Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği bu söz, hem bu ümmete hem bu Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bir menhecin aslını ortaya koyar. Yani Müslüman nereye giderse gitsin. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ittakullah'a اللّٰهَ Nerede olursan ol Allah'tan korku Ve hakkı ifade etmeye gayret gösterir. İşte böylelikle inşallah siz de bulunduğunuz yerde bataklıkta da olsanız orada bir gül olmaya gayret gösterin. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.